95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Tekfen Flamoni Orkestresi'ne konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. Aslında neredeyse her sene geleneğimizdir. Bahar aylarında Tekfen Flamoni Açık Dergi konuk olur. Ve bahar etkinliklerini, bahar konserlerini anlatırlar. Her sene de ayrı ayrı heyecan verici repertuarlar ve ürünlerin de konuşulduğu söyleşiler olur. Evet, bu sene tabii biraz format değişiyor tüm dünyanın değişimiyle birlikte. Bahar e, konserini konuşmayacağız Tekfen Flamoni ile ama e, pandemi boyunca e, yapıp ettiklerine ve önümüzdeki günlerde Tekfen Flamoni'den ne duyacağımızı e, konuşma imkanını yine açık dergide buluyoruz. Evet e, bu programların daimi konuklarından Tekfen'in Kurumsal Yetişim Direktörü Dori Hanım, Dori Kalafat. bizlerle birlikte tabii ki hoş geldiniz Dori Hanım. Hoş bulduk. Evet ve son beş yıldır, beş ya da altı yıldır diyeyim tam aritmetik hesabı yapamadım ama tek benim daimi şefi olan Aziz Şuakimov da bu yayında bizlerle e, buluştu. Onunla da ve söyleşme imkanı bulacağız. Uh, Mr. Şuakimov, welcome to the podcast. Thank you, thank you. Evet, Doryanım siz de başlayalım isterseniz. Ee, olabildiğince takip etmeye çalışıyoruz. Bir yandan da... Dijitalde, dijital araçlarla hemen her şeyin hapsesini tutmak bir parça daha zor. İnsan alanda, e, insanların içinde olmayınca e, da biraz e, kaçırabiliyor olup bitene. Dolayısıyla Tekfen Flaymoni'nin bu geçen yılı nasıldı? 2020 yılı nasıldı? E, ben zahmet olmazsa sizden bunun bir özetini rica edeceğim öncelikle. Tamam. Tabii siz e, bahar dediniz. Ben de ona karşılık nerede kaldı o eski baharlar diyerek söze gireyim. Evet. E, bundan asla tam tamına e, bir sene evvel e, 28 Şubat'ta biz e, yani karantinadan önceki son faaliyetlerimizi e, yapmıştık. E, geçtiğimiz Şubat sonunda e, bir turnedeydik. O turnenin son ayağı, son konseri Lütfi Kırdar'da güzel bir konser olacakken ondan önceki gece maalesef Suriye'de yaşanan o eğilim bombalama nedeniyle o konserimizi iptal ettik. ve Fakat hazır hep beraberken hızlı bir organizasyonla madem artık buradayız biz bunu kaydedelim dedik. Ve seyircisiz bir kayıt yaptık geçtiğimiz 2020-28 Şubat'ında. Neyi ettik ki o kaydı yaptık çünkü ondan sonraki bir daha çalışımız Temmuz'a denk geldi. O zaman da İKSV'nin geçen yılki açılış konserinin açık bir alanda Boğaziçi Üniversitesi, Güney e, Kampüsü'nde yaptık. Orada demek ki güzel şeyler de e, olabiliyor. E, evet. Daha sonra bu e, Eylül'de dijital platformda İKSV'nin e, müzik festivali ilk kez ömründe, 40 yıla yakın ömründe hatta 50 yıla yakın ömründe dijital platformdan e, festivali düzenledi. Hem açılış konserimizi oradan verdik. Hem de bu Şubat sonu yaptığımız kaydı ikinci bir konser olarak bir içerikle evet. daha katkıda bulunduk. Akabinde ikinci dalga gel yani bu kadar sert geleceğini tahmin etmiyorduk. O yüzden Kasım için bir kayıt ve konserler düşünmüştük. Fakat ne yazık hı hı. ki tabii ki iptal etmek zorunda kaldık. Şimdi ise Mart ayına girdik. Şubat sonu Mart. Son bir haftadır o Kasım'da yapamadığımız e, o kayıt için e, İzmir Adnan Saygun salonundayız kısaca böyle geçirdik yılı Evet, bugünlerde olan kayıtları birazdan konuşuruz e, İzmir'de gerçekleşen faaliyetin almak istiyorum size ama hazır çok sevgili ve Sayın Aziz Şuakim oldu yayında bulmuşken onu da en azından Nasıl, e, eğer, e, isterse, e, How did you spend last year as a musician? Well, it was a very hard time for all musicians around the world. But uh, on the other hand, uh, I found very positive moments for myself because I could spend enough time with my family and I had enough time to think about the music and uh, to educate myself and to read more. The books and um, so um i know it's a difficult time but on the other hand we always have to you know the use the, this free time for the self-education i think this is very important for the musicians because you have to always grow up as a musician mm -hmm. uh, but on the other hand of course it's uh, sometimes boring because for especially conductors not to have their own instrument like orchestra it's mm -hmm. always difficult it's always hard because the musicians they can play on instrument they can do some online uh, concerts but for conductors they need orchestra so and of course the if you look to the uh, the musical side, yes it was a quite boring year evet aziz şu an kim o kabaca şöyle söyledi ben de yani bir eksik olursa doluya lütfen siz de tamamlarsınız ee, bu sene benim açımdan iyi e, geçti diyebilirim Belli açılardan en azından böyle oldu. En başta ailemle vakit geçirme fırsatından buldum bu kapanma döneminde. Üstüne üstlük her bir müzisyenin kendini geliştirme görevi ve yükümlülüğü de vardır. Pandeminin bize sağladığı zamanı bu yönde de kullandım diye konuşmasını ilk bölümünde belirtti. Üçlü sırada biraz sıkıcı olduğunu da itiraf etti pandemi günlerinin. Bunda bir orkestra şefi e, vasfıyla söylüyor tabii ki. Müzisyenlerin e, bir biçimde ellerinde enstrümanları varken belki işleri biraz daha kolay ama şeflerin enstrümanları orkestralarıdır. Ondan mahrum kalmak bu seneyi biraz sıkıcı e, kıldı diye belirtti. Ee, yanlış anlamadıysam doğruyam var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok yok çok e, eksiksiz çevirdiniz. Ben bi biraz magazinel bir bilgiyle ilavede ilave de e, bulunayım. E, Maestro Aziz e, tabi pandemide ikinci kere de baba oldu. E, Öyle mi? E, küçük bir kızı Arya evet dünyaya geldiği için e, bence onların epey meşgalesi vardı bu yıl içerisinde. Doğrudur, doğrudur evet. Peki. Şu günlerde olup bitenlere bakalım. Birlikte İzmir'de buluştunuz. Bir kere e, bu organizasyonu şimdi Aziz Bey çok önemli de bir şey söyledi. Yani bir orkestra e, şefinin yaşadığı zorlukları çok kısık konuşmadık. E, değinmedik bile yayında. E, onun için bu notu bırakmış olması yine çok çok önemli. Ben ama bir de te Tekfen ben fremoniyenin tırnak içinde pandeminin lojistik sorunlarıyla e, nasıl başa çıktığını bir size sormak istiyorum Doru Hanım. Ayrıca Dijital e, olanaklardan da bahsetmek lazım. Belki bütün dünyanın mobilize ettiği bir dize, araç kullanıyoruz. Şu anda bu söyleşiyi de o araçlardan biriyle yapıyoruz. Flermone Orkestrası'na, Teknan aynı zamanda e, getirileri oldu mu bu dijital iletişimin? Yani, hem lojistik sorunlar nasıl oldu hem de bu pandeminin açtığı yeni olanaklardan da bahsetmek mümkün mü orkestra seviyesinde? ilkini yanıtlama gerekirse tekfen grubu içerisinde hani iş sağlığı güvenliğinin hali hazırda çok büyük bir e, önemi var bizim için çok e, kritik bir e, kavram o yüzden e, kavramdan çok öte e, yani onlarca şantiyemizde sıkı sıkıya uyguladığımız e, bir şey o nedenle e, aslında aynı disiplin e, Orkestrayı bir araya getirdiğimiz zaman da geçerli. Yani önce sağlık gelir. Onu sağlayabildiğimiz noktada zaten bir şey yapmaya kalkışıyoruz. Tabii yani ilave zorlukları var ama imkansız değil. Yani bütün önlemlerimizi alarak zaten bir araya geliyoruz. Dijital tarafa gelince tabii ki hani bu Pandemiyi bu olanaklar olmasaydı hani nasıl geçireceğimizi e, düşünmek dahi istemiyorum. Ancak şu var ki performans sanatları ve özellikle müzik biraz aslında bütün sanatlar e, duyulara hitap ediyor ve e, müzik, klasik müziğin en ince e, ayrıntısını o salondaki kimyayı, o salondaki titreşimini hissetmedikçe. %100 tadına varılmıyor ne yazık ki. O yüzden evet yapılması gerekenleri yapmakla beraber biz aslında biraz kurşunlarımızı pandemi sonrasına saklamayı tercih ettik. Çünkü klasik müzikte gerçekten dinleyiciyle, seyirciyle karşılıklı olma inanın müzisyenlerin de performanslarını çok büyük ölçüde etkiliyor. Evet. Gerayet anlayışla e, karşılanabilecek bir şey bu da. Peki şu günlerde nere oluyor Doru Hanım? Hızlıca onu duyalım. Sizden heyecanla bekliyorum ben daha yansıları e, Tabii. E, şimdi belki biliyorsunuzdur bir süredir orkestramız e, son yıllarda bir yapılanma e, geçirdi. Ve bu yapılanma içerisinde e, şu anda artık bir kayıt yapma e, zamanı geldi. Fakat e, kayıt yapma, e, bazen konser yapmaktan kayıt yapmaya fırsat e, bulamıyoruz. Şimdi biz de en azından konser yapamadığımız bu dönemi e, bu kaydı yapmak için e, değerlendiriyoruz. O yüzden evet. de İzmir'e geldik. Çünkü Adnan Saygun Salonu Türkiye'nin şu anda akustik en güzel olan salon. E, Olabilir, evet. evet. O yüzden e, madem öyle e, geldik ve burada gerçekleştiriyoruz. Ee, Olağanüstü günler geçiriyoruz, öyle söyleyeyim. Ben hiç orkestrayı bu kadar heyecanlı, bu kadar verici, bu kadar kenetlenmiş e, görmedim. Bu kadar gayretli, e, hevesle, herhalde o birlikte olmanın, müzik yapmanın özlemiyle e, iyi ki de şu anda yapmışız. Çünkü e, çok güzel sonuçlarını şimdiden hissedebiliyoruz. evet. Peki eğer sürprizi bozmayacaksa kaydın ayrıntılığına ilişkin bir kişiye öğrenebilir miyiz sizden neler var repertuarda? nasıl bir Dilerseniz dinleyelim? onu Maestro'dan dinleyelim. Lütfen soruyu yöneltebilirsiniz, çok sevinirim. Evet, yes. um, could you tell us about the repertoire that we are recording, about the pieces and the reason for choosing them? Yeah, we are going to record the uh, Hoca Nasreddin by uh, Ferit Tuzun and also the orchestra suite by uh, Adnan Saigun, and also Beethoven's seventh symphony, which is very challenging because there are many, many records of this symphony. So one of the most famous symphonies, I would say. Uh, and uh, we are going to record the Bartok Romanian dances. So uh, the reason why I choose this kind of repertoire, I think that all those pieces are connected with a dance. And For instance, the Beethoven Seventh Symphony, you know, um, as Richard Wagner said, it's a apotheosis of dance. So because the, each movement, it's a, a kind of dance, uh, so peasant dance, sometimes it's a funeral dance, let's say. And uh, also if you uh, listen to the Tuzun piece, it uh, reminds me uh, the early ballet by Stravinsky, for instance. So and uh, in the um, second piece, it's, uh, you know, the first movement is a Michelin. And the third moment, it's a Horon dance. So, uh, and of course the Romanian dances, it's uh, uh, itself, it's called uh, dances. So, and um, it's a new experience for Tekfen Philharmonic Orchestra because we never did it. We never recorded any piece. And uh, for the musicians, I think it's an incredible, incredible experience, new experience and, um, well we are enjoying of doing this so and i think it will be affect very positively for all of us evet repertuvar listesini aktardı şef aziz şovakimov i̇şte ben yanlış bir not yetmemek için en azından isimleri ve besteleri doğru yanıma bırakacağım ama şunu söyledim hemen e, aktarayım repertuvar ortak e, özelliği ferit düzün anlan saygun beethoven ve bartok e, eserleri bu arada şu anda kalbi bilmekteymiş Hangi eserlerin kaydedildiğini Doru Hanım'a bırakacağım aynı tarafa aktarması için ama e, repertuara e, alınan bu bestecilerin eserlerin ortak noktası dans e, ağırlıklı olması bu e, icra edilecek e, eserlerin böyle bir e, şeyle ipucuyla e, anlamak mümkün. E, evet ve müzisyenler de şu anda bu muazzam fırsatı buldukları için de çok mutlular diye özellikle belirtti. Doru Hanım mümkünse repertuaranı yes, Excuse me, I would like to add because also geographically, if you look to this program, it's very well connected because, you know, the Beethoven lived in Vienna, so, and, you know, the Austro-Hungarian Empire, it's the first, the second, the, uh, the Bartok was a friend of Adnan Saigun, because Bartok was in Turkey, by the way, so, and it's also, from this reason, it's very well connected program, I would say. Evet, Belirtiyor orada Aziz Şovakimov ve Top'un bir yana da e, idi e, ve Bartok'ta malumunuz romen danslarını e, icra ediyoruz. E, Adnan Saygun'un da yakın arkadaşıydı. Böyle eserler e, arasında da kimi ince e, ayrıntılar ve bağlantılarda e, bulunmaktan diye eklemek istedi Şevşo Hakimov. Durya yani Hanım atladığım bir şey oldu mu acaba? E, yok hayır olmadı. E, ben e, yine şunu eklemek isterim. E, bizim için e, saygun ve tüzün kaydetmek belki hepsinden önemlisi. E, şimdi bu iki eserle başladık Ana, ama önümüzdeki dönemde e, bir kere kayıt yapmanın e, tadını e, tadına vardık. E, bunun evet. devamı gelecek. O yüzden her devamı geldiğinde biz aslında e, Türk müzik repertuarına e, Tekfen filarmoni olarak böyle de bir e, kayıtla e, kontrollü e, canlı değil yani e, canlı kayıt değil e, yani iğne oyası işler gibi e, audio kayıt yapacağımız e, yeni ilave e, Türk eserleri de olacak. Onu da görüyoruz. E, haber. Haberi, haberini yani. vermek isterim. Yavaş yavaş yavaş evet. yavaş kayıtlara biz de kendi katkımızı yapmak istiyoruz. Evet bu manada da önemli bir arşiv katkısı e, olarak da sonuçlanacak tabii ki bu kayıtların hepsi. Sonrasında hangi formatta izleyici ve dinleyici yapılacak onu da açık dergide takip etmeye çalışırız. Peki bu kayıt döneminden e, sonra biliyorum herhangi bir şey öngörmek çok zor bugünlerde ama ne var önümüzde plan program olarak Doğan Hanım? Önümüzde şu anda kesin bildiğimiz 49. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konseri olacak 3 Haziran'da. Hmm. Bu konser yanlış değilsem tabi zaten mutlak suretle açık hava da olacak evet. bu ihtimal açık harbi açık hava tiyatrosunda orada da devlet çok sesli korusuyla birlikte olacağız çünkü. Hasan Uçarsu'nun bestelemiş olduğu orkestra ve koro için bir eser seslendireceğiz dünya premieri olarak. Hı hı, Yanı sıra Stravinsky'nin Sarnar Senfonisi ve Borodi'nin Polovets Dansları olacak programda. Evet, önümüzdeki müzik festivalinin açılışında da yine... Tek beni izleyeceğiz. Umuyoruz ki fiziksel mekanda, açık ama da tabii ki bütün önlemler e, onlara şüphesiz. Ama izleyiciliği daha yakın e, bir şekilde gerçekleşecek bu organizasyon. Zaman e, yaklaştıkça da biz açık dergide dediğim gibi dinleyicilerimizi hatırlatacağız. Burada olup bitenleri. Ben çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Şimdi e, kayıtlara geçeceksiniz. Bu e, söyleşimizin e, ardından evet. çok da zamanınızı almak istemiyorum. Ama beklemek istedikleriniz varsa buyurun zamanımız var lütfen. Yok, çok teşekkür ederiz. Zaten e, dört gün bir yarış gibi geçti ve şu anda e, daha e, oldukça zor Beethoven 7. E, senf, senfonisinin birinci movmanı var. Bir beş Burada dakikaya e, Maestro'yu zaten podyuma alıyoruz. Çok teşekkürler bu fırsat için, güzel sahibet için. Ne, ne de demek mi? Biz çok teşekkür ederiz. Mr. Schroer Kimmel, thank you so much for being Değil with mi? us. Thank you for everything. Sağlıkla kalın. Açık Dergi Açık radyosunuz ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Beethoven'ın 7. Senfonisi'nin 4. Mumanından bir bölüm sunduk sizlere. Tekfen Flamon Orkestrası söyleşimizin ardından e, bu, bu şekilde ulaştı radyolarınıza ve evet, 95 frekansındasınız. Açık radyoda, açık dergi programında ilk bir saati sonlandırmış bulunuyoruz. Kürtü sanat etkinliklerini değerlendirdiğimiz kendi takviminin ardından Tekfen Flamon Orkestrası'nı Aziz Şovakimo ve Dori Galafat'la konuşma imkanını bulduk. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Bu kısa aranın ardından yerden yüksek kuşağımızda Gizem Kıyık yayında.